Evdeki kitaplıklarda bazen istemeyerek dini kitapları, dini içerikli kitapları belden aşağı seviyede bırakıyoruz. Ya da kitaplıklardaki pozisyonları o şekilde oluyor. Kastan böyle bir uygulama yapılmadıysa bu dini bir sorumluluk yükler mi bizim üstümüze? Kur'an-ı Kerim'e saygı her bir Müslümanın vazifesidir. Hı hı. Kültürümüzde de, örfümüzde de Kur'an-ı Kerim genelde belden aşağıya bir yere konmaz. Yüksekçe yerlere konur. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'in dışındaki diğer kitapları bir kasıt olmaksızın e, belden aşağıdaki bir seviyede bulunan bir kütüphaneye koymakta herhangi bir sakınca yoktur. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kütüphanemizin en üst tarafında bulunur. Hı hı. Onun dışındaki diğer kitaplarda kütüphanenin e, herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Tefsir kitapları, hadis kitapları mümkünse üst tarafa konur. Diğer kitaplar da kademe kademe aşağıya konabilir. Konulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Evet. Önemli olan biz bu dini eserlere saygıda kusur etmeyelim.